bir araya gelmeyi hepimize nasip etsin. Ve cennete gidecek amel istemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sizlere tavramlardan surat-ı müstakim kelimesi üzerine, üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Yine Sohbetlerime başlarken hep bir ayet kelime söylemiştim. Bugünkü ayet kelimemiz de Fatiha suresinin altı ve 7. ayet kelimesidir. Bizi dost doğru olan yola şırat müstakime ile nimet verdiklerinin yoluna kendisine kazar edilmiş ve çatmışların yoluna değil. Bu ayet kelamayı biliyorsunuz. Her namazınızda olsun sünnet olsun, nafile olsun, ne yapıyoruz? Devamlı okuduğumuz bir ayet-i kerime. Bakalım bu ayet-i kerimede neler anlatılıyormuş? Bunun üzerinde bir duralım. Önce tabii ki surat-ı kelimesinin üzerinde durmamız gerekiyor. Kardeşlerim, muhakkak ki her sözün en doğru manası en beli, en açık manası nerededir? Kur'an-ı Kerim'dedir. Çünkü sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Allah, Allah Azze ve Celle surat-ı muhtakim kelimesine onlarca ayette yer vermiş ve yol anlamında sıratla doğru sapmaz, şaşırtmaz anlamını yıkanmıştır. Surat-ı muhtakim dediğinde bir insan doğru sapmaz ve saptırmaz. Şaşırtmaz manasına gelmiştir. Kur'an'ın hedefe götürücü ve eldirici yol olarak gördüğü yol sırattır. Sırat, lugatta cadde, ana yol, işlek veya büyük yol manasına gelir. Es sıratsa Allah yolu demektir. Yani sıfata girdiğinde Allah yolu manasına gelir. Mustakim ise hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan düz boş doğru demektir. Sırat-ı mustakim ise ikisini birleştiriyoruz. Doş doğru olan yol manasındadır. Ve sıraat-ı mustakim doğru yol. Yani iki tane nokta tutun. Birisi dünya Birisi de cennet. Seni dünyadan cennete götüren yola ne denir? İşte burası suratı. Yani bu kadar geniş manayı içeren bir kelimedir. Ve içermesine haset Allah Azze ve Celle bunu anlayın, tadın, sapmayın diye her namazda bize bunu okumayı ne yapıyor? Emrediyor. Ve sallallahu aleyhi ve Vesselam Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur düşünün. Yani bunu okumayanın namazı yoktur. Yani kulluğunu neye göre yapacak Muhakkak Fatih'e ne yapılacak? Okunacak. Yani dünya noktasından cennet noktasına en kısa yoldan eğilip dükülmeden yalpalamadan gidecek yoluna adı sıra fıfı Rabbim bunu anlayan eylesin. Şimdi gelelim kendi dünyamıza. İstikamet ve şıratımızdaki. Aslında bunu ben yine gönlü kardeşlerimize hazırlamıştım geçen hafta kariye almasaydı ama nasıl çizilmiş? Hangi yaşta, hangi seviyede olursak olalım, hiçbirimiz aldanmaktan veya aldatılmaktan hoşlanmaz. Doğru mu? Hiçbirimiz ama. Bu sebeple her insan kendi idraki ölçüsünde doğru ve doğruluktan yanatırsın. Kendi anlayışı. Hayatlarını yalan, hile ve şahtekarlık üzerine kurmuş olan kimseler dahi suç ortaklarıyla kendi aralarında hep dürüstlüğü önem vermişlerdir. Bunu anlatabildim mi? Yani adam banka soymuştur, hırsızlık yapmıştır, kumar oynamıştır ama arkadaşıyla hep dürüsttür. Güya dürüsttür. Buna çok önem vermişlerdir. Yani sıratı müstakim deyince bu sadece inananlara haskı doğruluk değil. Yoldan çıkmış, sapmış insanların arasında da bir değerler vardır. Sadece kendimize has değil bu. Peki öyleyse doğruluk ne? Herkes doğruluktan yanaysa, niçin doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünü söylemiş atalarımız? Doğru söylemişler kime giderseniz gidin. Bana doğruyu anlatmazsan iki elim yakanda. Yarın mahşerde yakandan yapışırım. Bana kim işte bir kelime senin köle sorun. Herkes bunu söyler. Ama kime doğruyu söyle bir iki üç bir bakmışsın yanından çekmiş gitmiş. Bir daha selam böyle. İğneleyip bu bu şöyle diyor, bu böyle diyor. Peygamberin ahlakına bir bakın bakın. Neler yapıyorum. Neler söylüyor? sertlik, doğruyu söylemek değildir. Sertlik nedir? Kabalıktır, ahlaksızlıktır. İnsanı iğneleyici sözlerdir. İnsanlara ahlaka anlatmak, imana davet etmek, devide davet etmek sertlik değildir. Ama bozulmuş fıtrat, doğruyu gördüğünde her zaman rahatsızlık duyar. Ve doğrudan kaçmak için türlü türlü hileler, sözlerle olarak muhakkak onlara kulak veren insanlarda çıkar. Peki Müslüman millet olarak bir zamanlar doğru söylemekle doğru yapmak arasında farkın idrakındaymışız bir zamanlar. Bu sebepten de sadece ben doğru şeylerim iddiasıyla hiç kimse ortaya ne yapmamış? Çıkmamış. İslam kültüründe insani ve ahlaki yaşaysa esas olan doğruluğun zirvesi istikamettir kardeşler. Yani sadece bir kere doğru yapmaya İslam bu adam doğru demez. O doğruda istikamet üzerine ne yapacak? Olacak. Daim olacak. Ha insan yalpa yapmaz mı? Yapar. Ama o bir yalpadır. Ama devamlı o insan ne yapacak? İstikamette olacak. İstikameti ise Arapça köküne baktığımızda kavim kelimesiyle ele alınmış. Veya kıyam, aynı kökten türetilmiş ve kain ile birlikte mütalaa edilmiş. Kalın veya kıyam, ayak üzere kalkıp durma, bir işe başlama, doğru ve mütedir olma, zulme karşı ayaklanmak manasına gelir. Kain ayakta duran bir nesne üzerine sabit ve devamlı olan demektir. Neden bu kelimelerin üzerinde duruyor? Çünkü Arapça kelimelerle meseleye yaklaştığımızda meseleyi daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bizim dinimiz Arapça lisanla inmiş ve kavramlar da hep bunların üzerine bina edilmiş. Anladığımız şu dile bunları tercüme etme veyahut Anlatmaya çalışma cidden zor bir iş. Yani bazen karşılığını hiç veremiyorsun. Yani özellikle isim ve sıfatlara bakın. Sadece anladığın dilde bir kelime söyleyebiliyorsun. Daha detayına ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Çünkü kısırlaşmış. Medeniyet dediğin bir şey yok. İnsanlar konuşmuyorlar. Sadece bakışıyorlar. Mesela düşünün iki Müslüman yan yana gelir. Konuştukları kelimeleri sahip Selamun Aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Ne var? ne nasıl? bit Var mı ötesi? Biraz daha yakınlardır. işte nasıl? şu işte bu. O kadar. Daha öte yok. E bu konuşma yoksa, bir araya gelme de yoksa, bağlar da kısırsa bu sefer cümle kurmada kullandığı kelimelerde ne yapıyor? Kısırlaşıyor. Anlamış da kısırlaşıyor. Anlayışın kısırlaştığı bir yerde böyle bir sohbet ortamında bile 5 dakika 10 dakikadan sonra insanların koptuğunu, hatta rahat oturuşa uyumaya geçtiğini diyor şimdi. Çünkü kopuyor. Kopması nedir? Kelimeleri ne yapıyor? Anlamıyor. Uzaktan geçiyor. İşte demek ki bu kelimelerin manaları neymiş çok önemli. Bu kelimelerle istibatlanan istikamet ise doğru ve muhtedil olma bir nesneye baha ve kıymet takdir ve tayin eylemek manalarına gelir. Kardeşlerim, istikamet kelimesini türemiş olduğu kelimelerle bunların ihtiva ettiği manaları mantıki bir sıra içinde şöyle ödeyebiliriz. Bir, dilimizde kısaca doğruluk diye bilinen istikamet kelimesinin lügat manalarından birisi herhangi bir şeyin değerini kıymetini en iyi, en doğru şekilde takdir ve tayin etmektir. Buna göre doğrulukta istikamet seviyesine erişmek isteyen bir kimsenin önce doğruluğun ne olduğunu anlaması sonra da kıymet biçecek ölçüde imanla desteklemesi gerekir. Yoksa herkes kendini doğru, dürüst ve istikamet yolunda olduğunu ne yapar? Görebilir. Önce doğruluğun ne olduğunu manasıyla senin bir bilmen gerekiyor. Akle, lugat olarak. Ve akabinde de imanınla başka türlü doğru ve istikamet düzen olabilir misin? Mümkün değil. Bunu ne yapmak? Desteklemek zorundasın. İkincisi, istikamet kelimesinin kökünde ayağa kalkmak, kıyam dedik, Zırma karşı durma. Ve bir işe başlamak manaları da var. Bu iki anlamı birincisiyle tehlif edersek, yukarıdakiyle istifamet sahibi olmak isteyen kimse önce ne yapacakmış? Onu anlayacak. İmanla ne yapacak? Destekleyecek. Sonra değerini sağlayacak. Ya ne kadar değerli bir şey oldun. Siz yolda altın bulsanız es geçer misiniz? Değerli değil mi altın? terinizde altın olsa, kolunuzda altın olsa, borca altın olsa nedir? Bir güç var. İşte bu da öyle bir Değerini anlayacaksın. Sonra karar verip idrak ettiğini günlük hayatında yaşama gayreti içine girmelisin. İmandan sonra yani onu amele ne yapacaksın? Dökmek zorundasın. Çünkü yaşanarak hal edilmeyen değerler bir fantojiden, hayalden, öpeğe ne yapmaz? Geçmez Bunu hayata geçireceğiz. Üçüncüsü, buradan çıkaracağımız, istikamete esas olan manaların birisi de sebat ve devamdır. Böyle bir değere talip olan insanın asla doğruluktan ayrılmaması ve önüne çıkacak zorlu engellere rağmen İstikametin gereklerini yerine getirmede sebatkar ve devamlı olması gerektir. Aksi takdirde hedefine olamaz. Düşünün dürüst doğru bir tüccar veya dürüst doğru bir davetçi, dürüst doğru bir işçi, dürüst doğru bir baba, hangi ortamda oluşur Bir işçilikte, bir komşulukta, bir arkadaşlıkta, bir aile içinde hatta ayeti kerimede babanıza şahitlik iştense ne yapacaksınız? Hakkı seyreyim diyor. Dürüstlüğü yapmakta hakikaten maniler vardır. Cidden. Hele hele ortam bozulmuşsa, hele hele insanlık bozulmuşsa, sana mı kaldı gibi sözleri bile ne yapar? Gelir. Veyahut bana ne ya? Benden başka anlatacak, düzeltecek adam mı yok? Tipine kadar ne yapabilir? Şeytan vesvese verebilir. Sen asla Allah'ın ücretini düşünerek gevşeklik ne yapmayacağı göstermeyeceğim. Yine dördüncü manası şakal besleyim. En güçlü manası doğru olmaktır. Ancak bu müsteşme değere esas olan doğruluk herkesin herkesin kendi idrakına bağlı kalmamalı. İman ve ahlak buna muafık olmalı. Zira bu seviyeye erişmemiş bir doğruluk anlayışı sadece fikirde ve sözde kalır. Davranış halinde ne yapamaz? Gelemez. Evet. Beşincisi ise sözlüklerde istikamet tarife gelirken doğruluktan hemen akabinde şu kelimeyi de orada görürsünüz. Mütedil olmak. Yani bu da en önemli meselelerden bir tanesiktir, en mühimlerinden. Bu da itidarsız bir istikametin kemale erişemeyeceğine işarettir. Aleykümselam ile Fatih İstikamet gösterilmeden hücuma kaldırılacak birlikler kısa zamanda dağılır ve hücum gücünden de ne yapar çok şey kaybeder. Belki de bu sebeple Allah Azze ve Celle kitabında sizin ilahınız tek bir ilahdır. Onun için hepiniz ona istikametle yönelin, emrini vermiştir. Ve iman eden her insana da tek istikamet tayin edilir. Sıratımız takinden ayrılmayın. Veyahut emrolunduğunuz gibi doktor olun. Hedef nedir? Budur. Evet. Demek ki buraya kadar lugavi manasına şöyle baktığımızda istikametten kaşık tevhüttür kardeş. Yani sıraki muhtakimden kaşık tevhüttür. Allah Azze ve Celle bizi de nefsimizi de bu yoldan ayırmasın. Aksi takdirde Allah'ın Azze ve Celle'nin ilmiyle her yerde mevcut iken ırkları, dilleri, mizaç ve seviyeleri birbirinden farklı milyarlarca insanın namazlarında günde beş kere aynı kıbleye, aynı istikamete yönelmelerinin farz oluşunu izah etmemiz mümkün değil. İslam tefekküründe belki de ilk gayesi gönül tabemize yöneliş ve bize en yakın olan Rabbimizi özümüzde isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Ördeştirmek Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi beni Hud sureşi ne yaptı? İhtiyarlattı diyor. Beni büktü? Beni ihtiyarlattı. Hangi ayet vardı orada? <gülüyor> evet. Bu kelimeye gelince işte belimi büktü diyor. İşte bu beni ne yaptı? İhtiyarlattı diyor. Evet. Allah Azze ve Celle ayetten amel etmeye temizlenir. Evet Şırat-ı müstakim İslam kültüründe ilmin gayesi tevhid amel ve ibadetin zirvesi istikamettir. İstikamete erişenlerin yoluna da şırat-ı müstakim denir. Dediğimiz gibi sözlükte, lugatta sırat, yol, müstakim de doğru diye belirtilmiştir. Ama bu doğruyu bir bir hat olarak düşünemeyiz. herhalde halde istikametin türediği çok olan kalın veya kıyam kelimelerin ayağa kalkıp durma manasında hareketle müstakime yani aşağıdan yukarıya doğru yükselen doğrudur diye dirilir. Bu şekilde dünyadan Allah'a yani dünyadan cennete doğru giden yol manasında sürat-ı mustakim ne yapabiliriz diyebiliriz. Yoksa iki tane şöyle düz yol düz nokta çizip de işte ha burası sürat-ı mustakim düz yol desek bu bunu ne yapar? Bunun manasına gelmez. Evet. Demek ki sürat-ı mustakim bir zirve ve böylesine bir zirveye elbette Beşer de kendi idrakıyla, aklıyla ne yapamaz? Erişemez. Allah Azze ve Celle hepimizi sıratı müstakime iletsin. Çünkü ayeti kerimede Allah kimi dilerse onu sıratı müstakime eriştirir. Nur Suresinin 46. ayetinde. Ancak onun, onun lütfuyla bu seviyeye gelebiliriz. Yoksa kendi dilememizden, kendi şeyimizden bu mümkün değil. Allah bunu bizlere lütfetsin. Rabbim bizlerden mahrum eylemesin. O halde ne yapabiliriz kardeşler? Bize düşen ne? Bu soruların cevabını Fatiha suresinde buluyoruz ki, bu sureyi de farz olan günlük beş vakit namazın her rekatında okuyarak, tekrarlayarak ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Beş vakit namazda 40 rekat bulunduğuna göre günde en az 40 defa okuduğumuz bu surede Cenabı Hak devamlı istikamet ve tevhid yolunda olun bundan sapmayın diyor. Özellikle bunu bize ne yapıyor? Devamlı te tebliğ ediyor. Fakat burada 3 tane önemli nokta var. Diayet etmeniz gereken. Birincisi bizleri nefsimiz dahil her türlü tehlikeden koruyan hatalarımızı bağışlayan, alemlerin rabbi ve hesap gününün mutlak sahibi Allah'a bahşettiği her türlü nimeti onun rızası dahilinde kullanmak dahilinde şükretmek. Yani Fatiha'nın birden devlete kadar. İkincisi ihtirasların yol açtığı her türlü kulluk ve kölelikten kurtulup ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dilerlesin. Üçüncü esas ise, hangi merhale ve makamda olursa olsun kendisinde bir varlık görmemesi ve bulunduğu her hali haktan bilip bizi suratımızdaki nimet verdiklerinin yoluna, gazaba ve dalaleti uğrayanların yoluna değil demesini ne yapacağız? Bileceğiz. Her rekatta bunu ne yapacağız? İdraf Bu esaslara son sarılıp istikamet etme gayreti içinde olanlar Kur'an'da bakın nasıl müjdeleniyor. Rabbim subhanahu ve teala diyor ki, Rabbim Allah'tır deyip de sonra istikamet edenlere hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaktır. Yani ahirette ne sorgularında ne mizanlarında ne de sıratta Hiçbir korku ne olmayacakmış? Olmayacak. Ancak sıratın ı olanlar yani bu istikameti dünyada kazayanlar. Evet kardeşlerim. Bu ayet-i kerimede sürat-ı <gülüyor> Cenabı Hakk'ın nimete erdirdiği kimselerin gazada uğramayanların şartmayanların yolu olarak tarif ediliyor. Acaba böylesine yüceltilen insanlar kimler? Evet. Kim bunlar? <gülüyor> Ali selam Al Bakın bu sorunun cevabını yine Allah'a hazret ve celle verir. Oğuz işte. güzel mısın saçın. Bakın Rabbimiz diyor ki Allah'a ve itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, şıkkutlar, şehitler ve şalitlerle beraber. Onlar ne güzel arkadaştır. Yani istikamet üzerinde olanlar hep övülüyor. Ta peygamberlerden aşağı kadar tek tek sayılarak Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Övülüyor. Bu da Nisa suresinin 69. ayet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de 32 ayette geçen surat-ı muhtakimin Kur'an-ı Kerim'de değişik isimleri de vardır. Mesela düz yol, yolun doğrusu, yani sure ve ayet numaralarını söylemeyeyim açık anlaması. Murada erdiren yol veya e, surat-ı müstakimin olarak Kur'an'da gelen cehennem yolu veya açıkça cennetten saptıran yol züttü olarak gelende birçok nedir manaları vardır. Ama cennetten söz edildiğinde surat-ı cennet yoludur da ne yapabiliriz? diyebiliriz. Yani bir karşılığı da, eş manası da cennet yolu da diyebiliriz. Evet kardeşlerim, Şurat-ı Mustakim'in Kur'an-ı Kerim'deki tanımlarına baktığımızda birincisi ilahi nimete ermişlerin yoludur. Yani bizi doğru yola hidayet et, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna dendiği gibi. Yani kendilerine Allah nimetleri verdikleri ise bir başka ayette Allah'a vesileyle itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Nimet neymiş? Bunlarla arkadaş Yani başka bir şey değil. Asıl nimet salihlerle. İkincisi ise Allah yolu Sıratullah. Elbette sen doğru yola çağırıyorsun. Göklerin ve yerin sahibi Allah'ın yoluna. Nimetlerden bir tanesi de neymiş? Eğer sen Allah yoluna davet ediyorsan, bu da istikamet üzerinde olduğunun delili ve Allah'ın sana bir nimeti. Aynen Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayacak olursanız, Allah Azze ve Celle Musa'yı kim gönderdi? Silavuna. Ama Musa Aleyhisselam orada hemen ne yaptı? Rabbine duaya gitti. Yani bu benden kaynaklandı. Bu benim işte vasıflarım da ben vasıflı olduğum için gidiyorum ne yapmadı? demedi Rabbine hamd ettim. Bu da Allah'ın verdiği nimettir. Yine sıratı muhtakinin Kur'an'da gelen bir karşılığı ise İslam dinidir. Sen onları doğru bir yola İslam'a çağırıyorsun ama ahirete inanmayanlar bu senin çağırdığın yol İslam'dan çatıyorlar diyor ayet-i kerimede. Demek ki İslam dininin züttü, doğru yolun züttü neymiş? Kafirlerin yolu, cehenneme gidenlerin, dalalete düşenlerin yolu. Surat-ı Mustakim'in Kur'an'daki başka bir ismi ise Allah'a kulluktur. Ey oğlu, ben sizi şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Bu doğru yol suratı kimdir diye bildirmedin midir diyoruz? Yasin Bu da bizi ne yapıyor? Açıkça uyarıyor. Şeytana ne yapmayın? Uymayın. Halbuki böyle uyarmalar olmasına rağmen günahlarda şeytanı razı edip Allah'ı kızdırmamıza rağmen insanoğlunun hayra doğru mu doğru dizgin gittiğini görüyorsunuz, serre doğru mu? Hangisine? Neden bu tespit? İnsanlar Allah'tan mı korkuyor kayrısından? Neden? <gülüyor> davetin olmadığı ortamlarda, yani davetin olmadığı derken İslam davetini kastediyorum. Yoksa diğer davetler ne portada? Ne ortadaysa insanların devacındaysa meşrulanda nedir? Odur. Bakın sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı emirle İslam'ı bütün dünyaya aktardılar mı? Gittikleri her yeri Medine yaptılar. Mekke yaptılar. Ve insanların değerleri ne yaptı? Bunlar oldu. Bu değerlerin konuşulmadığı, anlatılmadığı ortamlarsa konuştuğunuz, yaşadığınız, muhabbet ettiğiniz, şakalaştığınız ortamlar olur. Bu da insanın hiçbir şey ne yapmıyor? Kazandılmıyor. Evet. Hadis-i şerifte Allah Resulallah, Resulallah, insanlar bir araya gelirdi Allah kelamı zikretmeden ayrılırsa ne diyor? Bir mevkebin leşine toplanıp da ayrılanlar gibidir. Diyor. Ya toplandık oradan buradan bir iki de ayet hadis mi demek istiyor? hadis şerif. Gelmen de Allah rızası için, oturman da Allah rızası için tutmendir. Hatta şehrin en uzak yerindeki bir kardeşini sırf Allah rızası için ziyaret edene ne var? Cennetin, Cennetin tam ortası var diyor. Yani bir de sevapta da vaatte de ne var? Tepeden bir zirve var. Allah her halimizi kendisini razı edecek ortamlardan eylesin. Hmm. Yine bir karşılığı da kardeşlerim, sünnetullah. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'ı açar. Kimi de sattırmak istiyorsa onun göğsünü o kimse göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanıktılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında bırakır. İşte Rabbinin sıratı müstakimi doktor doğru yolu budur. Allah bizleri hidayet etsin, hidayetimize atlasın kardeşlerim. Evet. Öyle insanlar var ki bir sohbet ettiğinde Allah'ı hatırlattığında hakikaten kabına sığamaz. Öyle insanlarda vardır ki duydukça daralır. Yani ya sözünü kesmeye, ya ortamı değiştirmeye, ya da gündemi ne yapar? Sapıtmaya. Ya burası cami mi? Vaaz ortam mı? gibi. Yani en azından bir yerden ne yapar? Girer. Ama kendisi ertelden konuşur. Sanki gazını ölmüş, sanki küfürhaneymiş, sanki putaneymiş. Ama sen dinden bahsettiğinde ne yaparsın? Dar çerçeveye çıkılmaya çalışır. Ama İslam'a kusayan insan daha anlatsa, daha anlatsa diye ne yapar? Bakar. Yine bir kelime karşılığı ise hanifliktir. İbrahim Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu. De ki Rabbim beni şiratı müstakime doğru yola ilettir. O doğru dine. Allah'ı dinleyen İbrahim'in. Yine adalet, aramızda hak ile hükmet, zulmet mi? Bizi yolun ortaşına, adalete götür. Yine gerçekten Rabb'in doğru bir yol üzerindedir. O adildir. katında kimse zulme uğramaz Bunu ne kadar uzatsak, e, vaktimizi almak için uzatmak istemiyorum. Bu maddeleri siz Kur'an okudukça ne yaparsınız eş manalarını bulabilirsiniz. Ben sadece kelimeyi size yakalatma açısından karşılıklarını getirdim. Tesir'e baktığımızda ise işte gelen matillere kardeşlerim Kralı Mustakim'den maksadın ne olduğuna dair şöyle rivayetler geliyor. Allah'ın yolu doğru yol uygun yol Allah'ın kitabı iman ve imana bağlı olan şeyler. İslam ve İslam'ın şeriatı, peygamberimizin ve aşabın büyüklerinin yolu, cennet yolu, şirat köprüsü, yani cehennemin üzerine kurulan, ifrat ve teflit arasında mutebil, dengeli, ortalı bir yol tutma ve ayette de geçtiği gibi şiratı müstakim, yani hakka ulaştıran yoldur. Hakk'a ve doğruya ulaştıran yol ise ancak sohbetin başında da bildiğimiz gibi peygamberin yoludur. Yani sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli de nedir? Muhammed'in yoludur. Bütün peygamberler insanları aynı yola davet etmiştir. Demek ki surat-ı mustakim dediğimizde bu peygamberimizin nedir? Sünnetidir ve peygamberimizin yoludur, manasına gelir. Bu nedenle kardeşleri söz konusu edilen yol ile kasıt edilen Peygamberimizin yoludur. Ve bunun tefsirinde gelen ifadelere bakın, hepsinden çıkan mana budur. Evet. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Şah köprüsüne gelince rivayetlere baktığımızda kıldan ince kılıçtan keskin. Böyle bir yol. Bir bakıma yalnızca cehennem çukurlarından geçen değil, insanın dünya hayatıyla başlayan ve ölümüyle biten nedir? Bir yoldur. Daha doğrusu insanın müminin yeryüzündeki hayatı her zaman sıralar. Kıldan ince, Kırk'tan kesti. Dünya'da bu yola dikkat ettiği zaman insan Ahirette sırattan da şimşek gibi ne yapar? Geçer. Ama orada sıratı düşünmeyen, yani oradaki sıratı düşünmeyen, orada hesap yokmuş gibi amel eden bir insan o köprünün başına geldiğinde ne yapar? Ya aşağı düşer, ya şaşırır, Ayy! ya <gülüyor> Haber ver ya. Farkoş dedi. Üşak üstü Evet. Konumuz sırakımız tekni. Allah subhanahu ve keala bizlere hayır versin. Hayırdan bizleri ayırmasın. Evet. Unutmayalım. Şurattaki o köprüden geçmedikçe cennete ne yapmayacağız? Ulaşamayacağız. Şurat cehennemin üzerine kurulan bir köprüdür. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağdan dikeni gibi dikenlerin o kafaların olduğu gibi kollar vardır. Diyor. Oradan geçenlere atılır. Kimini Yukarıda yakalar, kimini ortada yakalar, kimini şeyde yakalar ve aşağı çeker diyor. Herkes günahın ispetinde orada ne yapar? Kalır ve daha sonra o yoldan tekrar geçer. Şimdi bir yeriniz silinse ne yaparsınız? Temizlersiniz değil mi? Orada günah neyden temizleniyor? Aferin. Yani cennete her temiz olmadan ne yapamıyorsunuz? giremiyorsunuz İşte temizlikte orada ateşte. Allah subhanahu ve teala burada arınanlardan eylesin. Amin. Allah orada suratı simşek gibi geçenlerden eylesin. Amin. Ve amel defteri önünden verilenlerden eylesin. Amin. İnsan her adım başında bu yoldan yapabilir kardeşlerim. Mümkün mü bu? mümkün olduğu için günde beş vakit namazımızda bize hatırlatılıyor. Bu hepimiz için bir hükmettir. Unutmayalım. Her namazda bu sureyi okuyan bir insan saptığı an cehaleti ondan kalkar. Haberiniz olsun. Bu hükmettir. Çünkü Allah her zaman ona ne yapıyor? Hatırlatıyor. Demek ki her an sapabilirmişiz ki her namazda bu bize ne yapılıyor? Hem de her rekatta okumamız diye ne yapabiliyor? Evet. Emrediliyor. Bu bakımdan bir insan ömrünün sonuna kadar dost doğru yolda yürürken son anlarında kafir olarak edebilir. Allah etsin. Evet. Yine ömrünün sonuna kadar başka yollardayken son anda dost doğru yola ne yapabilir? Gelebilir. Aynen hadis-i şerifte kişi sahiplerdense o yol ona ne yapılır? kolaylaştırılır ve gelir gelir gelir cennete girmeye bir karış kalır yazı öne gelir de cenneme düşer kişi şakilerin amelini işler ve cehenneme girmeye bir karış kalır ama yazı öne gelir onu atar cennete girer diyor. Onun için kardeşlerim her halükarda amel etmeyi ve doğru yoldan ayrılmamaya bakalım. Aynen demin Musa Aleyhisselam'ın sözünden bir hatırlatma yaptık. Orada şu ziyadeliği de ekleyelim. Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den ne istiyor? Kardeşi Harun'u kendisine ne yapıyor? Yardımcı istiyor. Niye? Seni çok çok analım. Çok çok fikredelim diye. diyor. Düşünün şimdi iki kardeş ikisi de Allah'tan korkan birisi tek tek yaşantılarını düşünsünler biz ikisinin bir aradaykenki hallerini düşünsünler. Aynı değildir. Allah'ı zikretlerler çok farklıdır insanlar. Onun için burada da Allah e, Azze ve Celle suratımızdakinden bizlere ayırmasın. E, Resul'ün diliyle bizlere cemaattan ayrılmayın. Şeytan tek kişiyle Beraberdir. iki kişiden nedir? <gülüyor> Beledir. <gülüyor> Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz kardeşler. Işıkları yakabilir misiniz? Evet. Demek ki Doğuş doğru yoldayım deyip de insanların kendi amellerine ne atmaması güvenmemesi gerekir. Bakın Yusuf aleyhisselama gelen erciyi okuyun. Kur'an'da. Yusuf aleyhisselam ne diyor? içeride kalmaklığın benim için daha hayırlıysa beni burada bıraktır. Düşünün, o kadar hapiste yatmışsınız, özgürlüğünüz gitmiş, iftiraya uğramışsınız, bir elçi gelse herhalde gülerek, oynayarak çıkarsınız değil mi? Ama düşündüğü yere bakır. Ve arkasından dua edin, beni Müslüman olarak öldür ve salih yere katır. Amin ya Rabbi. Aynı duayı bizlerin de etmesi gerekir. Çünkü bütün peygamberler surat-ı kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi ve o yolda Rabbine kavuşmayı arzulamıştır. İşte kardeşlerim ömür boyu Allah'ın yolunda kalabilmek ve özellikle bu yol üzerindeyken can verebilmek için her an Allah'a dua etmemiz gerekir. Zaten Fatiha suresinde de o son bölüm bu şekilde dua ile kapanmıyor mu? Yine duayla. Ve Allah ve Vesselam Allah Azze ve Celle Fatiha'yı kulumla kendi ne yaptım? İkiye böldüm diyor. Ve kim Fatiha'dan sonra aminle mühürlerse ve meleklerin de amini buna denk gelirse ne yapar? O kuluma istediğini ne yaptım? İstediğini verdim der diyor. Ve hatta iki şeyimize diyor Yahudiler ne yapar? He? Haset eder. Birisi şu aranızdaki diyor selamlaşma, ikincisi ise namazda fatihadan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi diyor. Bugün bir bulunduğumuz ortamda hangi mescide cemaate gidersek gidelim, amin sesi cılız kaldığı gibi dönüp dönüp namazda bile size bakan insanları görürsünüz. Bu davetin ne kadar gevşek olduğunu ve insanların dinini anlatmakta ne kadar aciz kaldığımızı görürsünüz. Doğru mu? Hatta ben akşam ya da yakışı bazen zincirliğe bekliyor. İmam özellikle dönüyor şöyle diyor. Arkadaşlar fatihadan sonra amin sesini yükseltmeyin. Bizim mezhebimizde bu bidattır diyor. Mefuktur diyor. Özellikle de temlih diyor. Hı. Yani adama bir kere tebliğ ettim bu sünnet diye o da kendi mezhebine dinine göre bidat diyor. Doğru söylüyor. Yani kendi mezhebine Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın ve Allah Resulü ve Vesselam'ın yaptığı duayı biz de yapalım bu noktada. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, bizim kalbimizde İslam'da sabitli, ayaklarımızı kaydırma. Duanın bu noktada, yani sıratı müstakimde çok çok önemi vardır kardeşlerim. Bütün peygamberler bu duaları yapmıştır. Bizlerin de bu duaları sürekli ne yapması? Yapması gerekir. Çünkü dua bir tevhid eylemidir. Sırat-ı müstakimde olan insanın silahıdır. Duası olmayan bir mümin olamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle benden isteyin, benden istemezseniz hor ve hakir olarak cehenneme ne yaparım? Sokarım diyor. Allah'tan istemeyen ancak Allah'tan yük çeviren, ümidi kesen Sırt insanlardır. Ne kadar dua ediyorsanız o kadar teyit eylesiniz. Ne kadar duada gevşekseniz imanınızı kontrol etmemiz gerekir. Evet. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın 24 saat içinde yapmış olduğu duaları şöyle bir toparlayın. Adımında dua, kalktığında dua, abdest alıyor dua, abdestten sonra dua, cinsi münasebetten önce dua... Yeni bir elbise giyiyor, dua. Yeni bir meyve görüyor, dua. Bir çocuk görüyor, dua. Ya ne yaparsın? Hep bir dua. Bizlerde ne var? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Evet. Rabbim bizleri hayır versin. Cehenneme götüren her yoldan bizleri uzak tutun. Evet. Çok değişik yollar var. Kısa, uzun, dar, geniş, eğri, dolambar, düz, Yolcusuna sıkıntı veren, rahat yolculuk sağlayan, hedefe götüren, Selamlarım. hedeften uzaklaştıran, aleyküm selamlar anlayın hoş gelin. Fakat, bütün bu yollardan hedefe gitmeye en uygun olanı, hiç itirazsiz, düz ve en kısa yolanıdır, değil mi? İnsan hep bunu tercih eder. Geniş, rahat ama Amaçlanan hedefe götürmeyen uzak bir yolsa, düzgün bile olsa insanlar bunu ne yapmaz? Tercih etmez. Fatiha'nın bu ayetinde kul Allah'tan bir istekte bulunuyor. Bir yolcu olarak kendisini dost doğru yola göstermesini, böyle bir yola ulaştırmasını istiyor. Kulun isteği sadece doğru olan herhangi bir yol değil kardeşlerim. Dost doğru yol. Kul doğru bir yol ister. Yolculuktan amaç bir yere gitmek değil mi? Sohbetin başında da ne dedik? Dünya noktasında cennet noktasına. Yani seni Allah'a götüren bu yol. Yani namazda isteyeceğimiz yol da bu olmalı. Allah'ım beni cennete götür. Cennette cemalimi göster. Ve cehenneme götürecek her türlü yoldan bizi ne yap? Uzak kıl. İçin varacağı yere gitmeyen veya çıkmaz sokaklar gibi devamı bulunmayan bir yolda yolculuk yapmak çıkar. Şimdi bir gün Adana'da sohbetteyiz. Bir tanesi ben anlatıyorum itiraz ediyor. Ben anlatıyorum o itiraz ediyor. İtiraj noktası da sahabe yolu mezhepler yolu. Ben diyorum Kur'an'sını, o diyor mezheb yolu fırat mi Müftakim'e anlatırken adamın dedi ilim bitti. Sana bir fıkra anlatayım mı? Anlat dedi. Ben anlatırsan sana arkadaşlarımız bozulur. Anlat dedi. Adam ayarı aldı. Ona bir hadis e, fıkra anlattı. Adamın birisi köy kahvesinde oturuyorlar. Otururken uyumuş kalmış. Uygusunda rüya görmüyorlar. Rüyasında kendisini bir davar görmüş ve bir davar süresinin içinde görmüş. Davar süresi giderken böyle sulak, otları bol, dümdüz bir yoldan gidiyormuş. Böyle giderken giderken dağ yoluna gelmişler. Bir kısım aslı olan dağ yolunu sapmış, bir kısmı ise işte yine düz yoldan gitmeye devam etmiş. Bu davar demiş ki ya dağda şey gidip de ne yapayım? Şuralardan şu içer, şu düz yolda, bol otlu yerde de yerim demiş ve onlara takılmış. Onlar giderken giderken dar bir yerden girmeye başlamışlar. Davar ya bu da peşin bendeymiş. Girer girmez oradan bir kızar tam boynuna gelmiş. Ne? Me, orası mezbaniymiş. Dizir ki hemen kalkmış. Ne? Ben davar değilim demiş. Tabi masa dövülmüş, çay dökülmüş, herkes ona gelmiş. Yani surat-ı derken herkes kendi anlayışı, kendi doğrusuyla öyle gruplara takılıyor ki ta ruh bedenden çıkana kadar bunun doğruluğunu bile ne yapamıyor? bazen anlayamıyor. Ben davar değilim diye bağırıyor ama hiçbir faydası ne yapmıyor? Olmuyor. Allah bizleri insan sıfatını kaybettirmesin. Evet. Demek ki kul istediğinde titiz olacak ve istenilen yolda berf doğru olacak. Ayetteki yoldan kasıt bu. Hadislerde insan bir yolcuya dünya ise yolculuk sırasında bir süre dinlenmek için oturlan bir hana benzetilir. Hadisi hatırlayacak olursanız tam maklidi bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam İbn-i Ömer'i tutuyor, kendini çeviriyor. Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hatta bir ağacın gölgesine oturup kalkan gibi ol. Kendini kabil ehlinden abdettir. Düşün. Şimdi bir garip neyi vardır? Hiçbir şey. Yolculuğa çıkan bir adam neyini götürür? Ağırlık verecek her şeyden kaçınır. Mesela Haç'tan gelen yeni kardeşlerimiz var. Ne kadar rahat etmek için yanlarına bir şeyler de alsalar, Arafat'a Müjdelife'ye giderken kaplumbağa gibi ne yapacak? Fırtında taşıyacak. Hadi 50 metre yüz metre gittin sonra o ağırlaştıkça ne yapar? Ağırlaşır. Yemek yiyecek biri nöbetçi. Alışveriş yapacak öbürü nöbetçi. Devamlı onların nedir? Kollayıcısı durumuna. Garip şey. Neyi var? İkinci bir endişesi bile nedir? Yoktur. İşte dünya hep buna benzetilmiş. İki kapısı zikredilmiş. Rivayetleri geçiyorum. Birinden girer, birinden ne yaparsın? Çıkarsın. Aynı hangi. Misafir olarak gelir kalır, onun ne yapar? Çıkarsın. Aynen bir insanın dünyaya gelip tekrar ruhunu teslim etmesi gibi. Bizden her birinize bir şeriat ve bir yol belirledik. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine. Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan belirledik. Demek ki bu yolda maksat din, yani inanç ve hayat, tar e hayat tarzının dayandığı esas vardır. Yani Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Evet. Bu da Kur'an ve Resul'ün yolu ve bunların dayanağı Allah'ın bildiği vahiydir. Fatiha süresinin söz konusu ayetinden kulun Allah'tan kendisini Allah tarafından tayin olan bir hayat tarzına iletmesi istediği anlaşılır. Allah'ın Resul'undan razı olduğun yola beni de yani burada yapmış olduğun dua ne yapıyor? Buraya çıkıyor. Yaşanılan hayat tarzı. Yani o kurtulan cemaatin uyduğu yola beni de uydur. Geçmişe baktığımızda kardeşlerim, sahabeler nasıl kurtuldu? Gelen emri sorgulamadı. Hemen hayatına geçti. Neden? Nasıldı? Sorusunu ne yapmadı? Sormadı. Allah kendisinden razı olsun. Ömer diyor ki İslam diyor bir analoji. Yani bu neden, nasıl sorularını sormadığımı değildir, teslimiyet değildir diyor. bugünkü insan insanlarsa sapmalarının sebebi neden, nasıl, bunu nasıl anlayacağız? Mesela sohbetin başında bir soru sordular. Hayırla da sorsalar aslında onu önce hayata geçtim. Sorgulamak gerekiyor mu? Misal, gerekmiyor Emir neyse onu al, hayata geçin. Misal, Meşe'nin kitabı salakta bulursunuz. Allah Resulü ve Vesselam namaz tıldırırken ne yapıyor? Tutuyor, ayakkabılarını çıkarıyor, şöyle devam ediyor. Sahabe ne yapıyor? Namazdayken, onları da çıkarıyor ama böyle duruyor. Hiç e, namaz bitsin, ne oldu diye ne yapmıyorlar, beklemiyorlar. Ve namazın atabında Allah Resulü ve Vesselam soruyor, neden çıkarttınız? Ey Allah'ın Resulü, namazdayken sana vahiy geldi, rahmet Bir an olsun ertelemek istemedik. Allah Resulü aleyhissalatü ve selam, Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle namaz kılmazlar, siz onlara muhalefet edin diyor. Ayağımın altında necaşet vardı, cibril, haber verdi, ben onun için çıkarttım diyor. Yani ayakkabıyla mesle ne yapın? Namaz kılın diyor. Şimdi buradaki sahabenin örnek alınacak davranışına bakın. Hiç beklemeden ne yapıyor? Hayatına geçiriyor. Allah bize böyle imandan süresin. Çünkü kitapta Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi, yani onların tasdik ettiği gibi, kabul ettiği gibi ne yapın? Edin. Allah'ın boyasıyla boyanın. Evet. Doş doğru yolum, doş doğru inancın ve hayat tarzının ne olduğunu Kur'an bize ne yapıyor? Bildiriyor. Bu da neymiş? Yaşam tarzıymış. Bakın İbn-i gelen bir rivayette kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam yere şöyle bir çizgi çiziyor. Diyor ki bu benim dost oluyorum Sonra onun sağına ve soluna aynı düzlükte ikişer tane çizgiler çiziyor. Ve diyor ki Bunların hepsinin başında bir şeytan oturur ve doğru yol budur diye hep buna ne yapar? Davet eder diyor. Şakın bu yoldan ne yapmayın? Ayrılmayın diyor. Ve Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enam Suresinin 153. ayet-i okuyor. Şu emrettiğim yol yani birinci çizgi o çizgi dünyadan cennete götüren şu, emrettiğim yol benim dost doğru yolumdur. Hep ona uyun. Başka yollara uyup gitmeyin ki sizi onun yolundan şeytan saptırmasın. Azabından korunmanız için Allah size böyle ne yapıyor? Tavsiye ediyor ayetini okumuşsunuz. Demek ki her doğru yolun doğru olduğunu iddia eden yanında ne yapıyormuş? Paralel yollar var. Bugün bakın insanlar öyle bölünmüş, öyle hallere gelmiş ki ben ilk kitap sünnete döndüğüm günleri hatırlıyorum. Camideki istiyarlar ne o farenin kuyruğunu oynattığı gibi bahnağını oynatıyor, niye karıların göğsünden el bağladığı gibi elini göğsünden bağlı, sadece bunlar varmış tipinde. Hatta o zamanın vaizlerinden bir tanesi en doğru din, Hanefi dinidir. Sakın bundan çıkma gelmiştim. E öpmezse ah değil mi? E, ha. e niye ben şafi olsam olma? olmaz? Olmaz. Olmaz. Yani ne olduklarını kendilerde de ne yapmıyor? Bilmiyor. Allah bizi doğru yolundan ayırmasın. Demek ki Fatiha suresi insanlar için gerekli olan herhangi bir yol olmayıp sadece sıratı müstakim yoluymuş. Vallahi Allah Azze ve Celle de bu sureyi bize her namazımızda emrederek nimete ulaşmamızı ve nimete ulaşan insanların eline geçen nimetlerin neler olduğunu bizlere ne yapıyor? Biz giriyor. Ve devamlı bize bunu da ne yapıyor? Terennim etmemizi emrediyor. Ve Fatiha suresinden şunu da öğreniyoruz ki kardeşlerim müminlerin Allah'tan istediği ilk ve en önemli şey neymiş? Hüdaya. Devamlı bunu Allah'tan isteyin. Allah hepimizin hidayetini artırsın. En önemli isteklerden bir <gülüyor> tanesidir. Hatta buhari ve üstünde gelen rivayette hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhtasaran geçeyim. Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek hepimiz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ne yapayım? Hidayet vereyim diyor. Hepiniz açsınız diyor. Eyleyse benden yiyecek isteyin ki ben size ne yapayım? Yiyecek vereyim. Hepiniz çitlaksınız. Benden yiyecek isteyin ki size ne yapayım? Yiyecek vereyim diyor. Ama atalarımızın dediği gibi yeri ekmeye göğe bakmaz. Yani çiftçiliği bırakan tüccarlık yapan, ticaret yapan insanlar ben kazandım diyerek Rabb bunu çoğu zaman ne yapabiliyor? Unutabiliyor. Allah Allah'ı unutan ve Allah'ın da unuttuğu insanlardan bizleri eylemesin. Sürekli namazda Fatiha'yı okurken uyanıp şuurlu olan insanlardan eylemesin. Demek ki en önemli istek neymiş? Hidayetmiş ve bunu isterken de Rabb'im bizleri uyanık tutursun kardeşlerim. Aynen. Bizi dört doğru olan yola, şıraatı müftakime eyle Nimet ve verdiğin yoluna kendilerine gazap edilmiş yolunu yoluna an Demek ki bu ayetlerde insanlar için gerekli olan şey kısa, açık, net, öyle olarak ne yapılıyor? Bildiriyor. Bugüne kadar siz zaten hep böyle kılıyordunuz değil mi? Değil mi? Evet. Allah daim eylesin. Evet kardeşlerim. Burada vaktiniz ee, var değil mi? Devam edelim mi? Ee, bir saat oldu. Benim için de devam edeyim mi? Uykunuz varsa bırakabiliriz. Devam. <gülüyor> ya, evet. Devam. Peki. Şimdi burada şey dualardan sonra dikkat ederseniz gazaba uğrayanlar <gülüyor> ve sapanlar zikrediliyoruz. Teshirlerde gazabe uğrayanların Yahudi, dalalete şapanların, dalalete uğrayanların, şapanların Hristiyanlar olduğu belirtilmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü da net olarak bu noktada firmizde rivayet vardır. Yahudiler kendilerine gazab edilmiş, Hristiyanlar da şapkışlardır. Yahudi Hristiyanların gazabe uğraması, sapıtma nedenlerine gelince, bununla alakalı birçok ayet vardır. Bu ayetlerin her birinde Yahudilerin gazabe uğramı, Hristiyanlarında sapma nedenleri ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bakın, Yahudilerin gazabe uğrama sebeplerinden bazılarına bakacak olursak, Şirat-ı daha iyi anlama babından, onun için hazırladım belki vaktimize evet. Yahudiler Allah'a karşı nankördür kardeşlerim. bırakın insanları Allah'a karşı her zaman nedir nankör olmuşlardır kendilerini yaratan varlıklarını devam ettiren rızıklarını veren durumlarını gözeten ve kendilerine nimetler bahseden sıkıntılarını sona erdiren Firavun'un zulmünden kurtaran olmasına rağmen Allah'ı bırakıp başkasına yönelmişler. Başkalarının belirttiği hayat tarzına göre yaşamayı tercih etmişler. İlahi hükümleri dikkate ne yapmamışlar? Almamışlardır. Aynı günümüzdeki Türkiye'deki yaşayan demokrasiye inanan insanların durumları. Birinci şeyleri Allah'a karşı nedir? Mankörlüktür. Yahudilerin. İkincisi ise Allah'a verdikleri söze asla sadık kalmamışlardır. Yahudilerin azabı uğramaları, surat-ı müstakimden şapmalarını Bununla alakalı birçok ayet-i kerime var. Yani bütün ayetlere bakın, gelen nakillerde ilahi hükümlere göre yaşamayı kabul etmemişler. Sadece Allah'a kul olma ve böylelikle yalnızca ona ibadet etme sözlerini yerine getirmemişlerdir. Ve hep kendi koydukları beşeri ilkelere uymuşlar. Resullerini öldürmüşler. Sözlerini saptırmışlar Ya da ilah konumuna ne yapmışlardır? Getirmişlerdir. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın Medine'den 300 kişiyle yola çıktığında Ebu Susun haber alıp ne yaptı? Sıvıştı. Ama Allah Resulü ne yapmadı? Denemedi. Çünkü bir peygamber savaş kastıyla yerinden çıktı mı savaşmadan ne yapamaz? Dönemez. Atını bir türlü Medine'ye döndürmeyince Ensardan bir yiğit çıktı. Ne dedi? Vallahi biz sana Musa'nın kavminin dediğini ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Ne demişti Yahudiler? Git Rabbimden kendin savaş. Vallahi sen bizim atımızı denize sür desen biz ne yapacağız? Denize süreceğiz. Yani biz sana ölümüne beyak ettik demişler ve yalnız bırakmamışlardı. Ama Yahudiler Allah'tan bir kral istemişlerdir. Bakara kıssasını okuyun. Sonra ee, Calut, Talut'tan Galut'un kıssasını okuyun. Sen sıkıştıkları noktada ne yapmışlardır? Sire vermişlerdir. Ama sohbetin başından gelirseniz suratımızdakinin bir şey neydi? Sabat. Düştüklere göğüs germe Doğru yolda sürekli olma, sadece bir kere doğru olma değil. Yine kardeşlerim, dünyaya asıl kabul edip ahireti kaleme atmazlar, almazlar. Hala bakın efsanelerinde abi hayat suyunu ararlar, Ölümsüzlük sürdük ararlar. O şu an Indiana Jones filmleri vardır, bunların hepsi Yahudilerin hep felsefelerini Onların inançlarını, pırsımlarını bir de o Yüzüklerin Efendisi diye filmler vardır. ki Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh bin Bas, Şeyh fetvası fetbası vardır. Kim bunlara inanır, bunları seyrederse kafir olur diyorsun. Çünkü tamamen itikada küfreden, o neydi? Harry Potter mu? Bir de onun için. Bu filmleri seyreden, bunlara inanan kafir olur diyorsun. Çünkü burada tamamen Allah'ı tekzir, Resul'a küfür, gelen Resul'ları inkar vardır. Evet. dünyayı asıl kabul eder, ahireti ne yapmazlar? dikkate almazlar. Sadece maddeyi ölçü alırlar ahireti hesaba katmadıkları içinde sorunsuz bir hayatı benimserler. Sizden birisi yakınlarınız, yani inanan insanlar için bunu kullanmıyor, özür dilerim. Ama dini anlamayan, böyle körü körüne yaşayan insanlar hapşırdıklarında ne derler birbirlerine? Kimin sözü bu? Yahudilerin sözü. Çünkü onlar dünyada bin yaşamayı, binler yaşamayı sevdikleri için aksırdıklarında da hemen öyle derler. Dinimizde ne derler? Yerhamdülke Allah yehdikumullah yehdik barak. Yani hep birbirimize nedir? Dua vardır. Onlarsa ölçüleri aksırmada bile gündemde. Ve Bakara suresine bakın onlara ee, dünyaya meyretmelerine haşep Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz de onların kalbine buzağı sevgisini verdik. İneğe takıyorlar. Gidin bakın Hindistan'daki ineğe tapanların soyuna bakın hep iş sahibidir. Yavuzdidir. Çünkü Kur'an'da ineğe tapan ilk kim? kim? Evet. Gidin bakın soyları muhakkak evi çıkar. Demek ki dünyaya aşıl kabul etmelerine haşep Allah da onların kalbine ne yapmış? bu sevgiyi vermişler. Vermişler. Evet. İnsanların mallarını haksız şekilde, haksız şekilde kaşk ederler. Ticari dalaverelerle her türlü usullerle halkı ne yaparlar? Sömürürler. Ki bunlar hep ayetlerden çıkardık. Günlerine karşılığı kayıt davranır. Dinin ciddiyetini dikkate almazlar. Allah hakkında yanlış ve kötü canlarda bulunurlar. Ve daha da ötesi Kendilerinin cennetlik olduğuna inanırlar. Yani biz cennetliyiz. Neden derler bunu? Hiç düşündürüz mü? Mesela Ebu Talip, e, Ebu Leher, ne demişti? Bana bunu dünyada veren, ahirette ve ne yapar? Müslüsü müslüsünü verir. Yani dünyada bu kadar rahat yaşamalarını Allah'ın bir lütfu olarak kendilerinin kutsal, en yüce varlık olarak olmalarını kendilerinde görmüşlerdir. Ve ahirette de cennetlik olduğuna inanırlar. Bu kadar ileriye gitmişlerdir. Onun için Allah Azze ve Celle Bakara suresinde eğer doğru söylüyorsanız delinizi getirin, hadi ölümü temenni edin sana demiştir, onlara meydan yapılmıştır. Evet, sevgiler. birçok şeyleri var. Kırışlayanlara şerçek göz atacak olursak Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'ı bir kul olarak değil, yüce bir varlık görerek ne yapmışlardır? Şirke girmişlerdir. Ve Meryem annemizi haşa Allah'ın eşi ve İsa'yı da onun oğlu olarak görmüşlerdir. Ve hala da nedir? Görmektebirler. Ve teşkış inancını oluşturarak Allah'ın birden fazla olduğuna ne yapmışlar? İnanmışlardır. Allah'a bir yaratık, bir insan gibi düşünmüşler. Ona çocuk ışınat etmişler. Allah'ın kendilerine bildirdiği kolay dinle yetinmeyip, dini kendiler için, kendileri için ne yapmışlardır? Zorlaştırmış ve ruhbanlığı seçmişlerdir. Bugün bakın, e, bu şekilde şapanlar ki a.s.m. sözünde ne diyor? Ümmetim 73-40'ya ayılacak. Benim üstesine hepsine ateş dokunacak. Ve onlara karışı karışına arşını arşına tıp atıp ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hristiyanlara uyan kim bilir de? Tesavvuf. inanan insanlar. Onlar da Allah'ı gereği gibi ne yapamıyorlar? Billeyemiyorlar. Aynen vahdetil vücut veyahut bir değişik küsur ve vahdetül dedikleri esas şey yaparak ne yapmışlardır? Bugün kutuplar, kaoslar kimdir bilir misiniz? Allah'ın haşağı neredeyse İsa Aleyhisselam'ın dedikleri konuma seferi getirmişlerdir. Allah onlara danışmadan bir şey vermez. Onların yüzü suyu hürmetine istemeden ne yapamazsın? Duana kavuşamazsın. Onların da öldürme, dirilme, diriltme yetkileri vardır. Falkten geçenleri bilirler gibi o kadar safsataları gündeme getirmişlerdir ki bakın Hristiyanlık'ta ne varsa aynısını görürsünüz. Şia itikadı da aynıdır. Mürcüler'in itikadına gidiyor. İtikad da aynıdır. Yani reddettiğinizde hepsini alıp çöpe atabilirsiniz. İtikad olarak. İnceleyin. Bütün ana maddelerde bu Hristiyanların, dalarete uğrayan, e, çapıtan insanların hallerini onlarda da bulmak mümkün. Allah'ın kendilerine bildirdiği bildirdiği kolay günler ne yapmamışlar? Yetinmemişlerdir. Allah'a olan sözlerine sadık kalmamışlardır çeşitli usullerle insanların mallarını ne yapmışlardır? Kast etmişlerdir. Bugün bir Hristiyan günah işlediğinde nereye gider? Bir mülük ne yapar? Evet. Din adamlarını kendilerine itaat edilmesi zorunlu kişi olarak görmüşlerdir. Rahiplerde nedir Hristiyanlıkta? Allah'la kendi aralarında konuşan Bizim aramızda da şey çıkmış. Neydi? İskender havanaklı olum muydu? Yani, ee, Evlenecek e olu. Koymuşlar e, internete. E, işte Allah seni duyar. Adam duruyor. Allah seni duydu diyor. Şöyle şöyle diyor. Konuşabiliyor. Çok rahat. Yani. <gülüyor> Düşün. Evet. E şimdi kilise diye ki papaza inanıyorsa demek ki karışık karışına, arşına arşına uyan insanlar çıkacak. O da Muhammedül Mekyendir. O da mı anlatılmasını evet. Demek ki bizim doğru yolu çok çok iyi ne yapacağız? Anlamamız gerekiyor ki eğri büyülü yollara sapmayalım. İlla insanın her zaman yanında şuraya dönme buraya dönme, şuraya şal sapma diyecek bir arkadaşı ne atmaz olmayabilir. Ama hepimizin şu sıratı müstakimde gidecek bilgiyi öğrenmemiz gerekir. Özellikle şu namazda okumuş olduğumuz Fatiha'nın üzerinde hassasiyetle ne yapmamız durmamız gerekir ki sıratı müstakim yorumdan ne yapmayalım aydınlayalım. Allah müminleri ehli kitap gibi olmaktan her zaman sakındırmış. Bunu da peygamberliğin daha ilk günlerinde gerçekleştirmiştir. Ve ölümüne bakın son haline Allah Yahudi'ye, Hristiyan'a ne yapsın? Lanet etsin. İlk sözünde de sakındırmış, son sözleri de bu olmuş. Onlar salih veya bir peygamber öldüğünde ne yapar? Kabirlerini türbeler haline getirir, bayram yerine getirir. Sakın sizler böyle ne yapmayın? Olmayın demiş, uyarmış. Biz ne yapmışız? <gülüyor> Tam zıttı ne yapmışız? Bugünci gün peygamberimizin kabrına bakın, mescidin içindedir. Gidin bakın. Ve gidin bakın, hacca giden insanlar Allah'tan değil, kimden istiyor. Bakın. Mektuplar götürenler, çuvallar, selamlar götürenler peygambere. Yani öyle şeyler var ki daha hala Kabe'nin içinde peygamberin yaptığına inanan salaklar var. Yani İslam dini şirki yasaklamış, Kabe'nin etrafında tavafı peygamberin mezarında tavaf olarak anlayan hacca giden aptallar var biliyor musunuz? Ankara'da ben kendi kulağımdan duyduğum çok insan var. Yani. Evet. düşün. Allah suratımız tekindi. Bizleri ayırmasın kardeşlerim. Evet. Demek ki ne kadar dini öğrenirsek o kadar Allah korkunmuş. Ne yapıyor? Artıyor. Ama ne yazık ki bütün bu ihtarlara, nasihat ve korkutmalara rağmen insanı ebedi şehadete ulaştıran yoldan ayrılmak şirat-ı müstakimden sapma ve aynen Yahudi ve Hristiyanlar'da olduğu gibi bu sapmayı şanki Allah emretmiş gibi meşru ve doğru gösterenler de vardır. Şeyh olmayan şeyhi şeytandır. Dört neşet haktır. İnanmayan kafirdir. Yani öyle sözde söylemişler ki kendi yollarını her zaman meşru göstermişler. gelin olan Allah'a ibadet edin, Peygamber'in yolu. Sen Cumhurbaşkanı'nın yana çıkabiliyor mu? Of koca diyor, elektrik yüküyle geliyor, trafoya vuramadan voltlar küçülmeden sen onu kullanabiliyor mu? Of koca okyanus, krawuz geçebiliyor mu? Gemiye binmeden yüzebiliyor mu? Türlü türlü laflarla insanları doğru yoldan ayırmak için gerek ilmi, gerek aklı, gerek fıtri birçok sözlerle. Hak yoldan insanlar ne yapılıyor? Saptırtılıyor. Aynen sohbetin içinde de dediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dostları yolumdur. Buna uyun. Sakın bundan sapmayın. Çünkü bunun sağında solunda aynı doğrular olduğunu iddia eden insanlar çıkacak ve her birinin başında ne yapacak? Bir şeytan oturacak. Allah bizleri doğru yolundan ayırmasın Demek ki <Gülüyor> Fatiha Suresi insanları Yahudilerle Hristiyanlarda açığa çıkan sapma ve yalnızlıklara düşmekten sakındırarak bitiyor. Böylelikle insanlara şuraatı müstakime dahil ve bunda daim olmaları talimatı veriliyor. Yine bu sureyle kulun Allah'a olan duaşının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir örnek veriliyor. Bütün bunların sonunda kula Burada verilen ilkelere itaat kararlılığı içerisinde isten yaptığı duanın kabul olunacağı inancıyla amin demek düşüyor ki çünkü Allah kendisini isten gelerek yapılan şan duaları kabul eder, geri çevirmez. Sohbeti fazla uzatıp değerli vaktimizi almayın. Daha bir yarışıydı. Sübhani ki Allah'ım ve Eşgenden la ilahe illa ente estağfuruke ve etekbir. Elhamdülillahi rabbil Allah bizi e, doğru yoldan ayırmasın. Sırat-ı mustakime. oldu o hayat zamanına uymayı hepimiz.